Dünya Okumak programından Açık Radyo'nun bütün dinleyicilerine merhaba. Ben Aytaç Timur. Ben Akif Pamuk. Bugün bir kitap konuşmayacağız, bir etkinlik konuşacağız. Akif'in yıllardır düzenlenmesinde öncülük ettiği, benim de eğitimde çok önemli bulduğum alternatif eğitim üzerine konuşacağız. Akif ve arkadaşları, Pandemiden önce yapıyorlardı bunu alternatif eğitim sempozyumu. Pandemide doğal olarak ara verilmişti ama şimdi azalan vaka sayılarından sonra böyle de bir ihtiyaç olduğu için tekrar alternatif eğitim sempozyumunu bu cumartesi pazar Bahçeşehir Üniversitesi'nin Beşiktaş Kampüsü'nde yeniden düzenliyorlar. Önce şöyle başlayalım. Bugün ben soracağım Akif cevaplayacak. Akif alternatif eğitim sempozyumu nasıl bir ihtiyaçtan doğdu? Bir buradan girebilir miyiz? E, tabii e, normal eğitimden e, mutlu olmayan e, birçok insan var. Herkes eğitimi tartışıyor. Bunun başka bir halinin e, mümkün olup olmadığı tartışması bu alternatif eğitim sempozyumlarını ortaya çıkardı. Burada eğitimi e, bir bütün olarak görüyoruz. Halbuki eğitim bir bütün değil. Tam tersine her sınıf düzeyinde, her okul düzeyinde, her e, aile düzeyinde, kendi kültürel arka planları e, bağında da farklı farklı e, yerlere temas ediyor. E, yıllardır bütün e, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, e, tarihine bakıldığında eğitime inanılmaz anlamlar yüklenmiş. Sokağa çöp attığında teyzenin birisinin eğitim şart demesinden tutun da... E, işte farklı televizyonlardaki kanallardaki eğitim şart repliklerine kadar, ailelerin e, to, toplumsal mobilizasyonda, sosyal statü e, ve meslek sahibi olmasında yüklemiş oldukları anlamlara kadar, o kadar geniş çerçevede yüklenen anlamların karşılığı olarak hiç kimse mutlu değil. Buradan Burada tabii e, mutlu olmayanların e, bir kısmı da e, bu eğitim aygıtını üreten, e, amaçları belirleyen e, egemen söylem. Yani vatandaş mutlu değil, egemen söylem de mutlu değil. Çünkü eğitimin mantığı çok basit. Nasıl bir yurttaş istiyoruz sorusuna verilen yanıtlar eğitimin amaçlarını ortaya koyuyor. Bu amaçları gerçekleştirmek için derslerin amaçları var, sonra öğretim programları var, ders kitapları var. Sonra bu ders kitapları öğretmen ve öğrenciyle birlikte sınıf ortamında, öğrenme ortamında oluşturuyor ve günün sonunda da bir ölçme süreci. Şimdi başlangıçta tanımladığımız egemen söylem bundan mutlu olmadığı için e, genel bir eğilim olarak e, eğitime e, amaçlara o kadar fazla anlamlar yüklüyor ki bu anlamların da gerçekleşmediğini görüyoruz. Şimdi çocuğa dönüp baktığımızda e, çocuk da mutlu değil. Neden mutlu olsun 4 artı 4 habire sınava gir. E, zorunlu eğitimi tamamla iyi, iyi bir yerde üniversiteye kazan üniversite bitsin e, meslek sahibi olmaksa yine meslek sahibi olamıyor e, ne yapalım Yük, yüksek lisans yapalım yüksek lisans bitsini doktora yapalım ve aslında ömrümüzün tamamını kapsayan bir araç olarak değerlendirilirken amaç haline gelen bir eğitim sürecinden bahsediyoruz içi öğretmeni dışı veliyi öğrenciyi Egemen söylemi, siyasal iktidarı herkesi yakan bir sorun olarak var. Burada e, sorunları tespit etmek çok kolay. Çünkü bir özne olarak bu sorunun parçası olup e, topu taça atıyoruz. Ve e, burada o dö dönüşümün talebinin e, yukarıdan aşağıya değil aşağıdan yukarı gelmesi gerektiğine inanıyorum ve alternatif eğitim sempozyumları da Türkiye'deki farklı alternatif eğitim, eğitim e, gruplarını kimler var bunlar içerisinde? Demokrat okullar var. Yani başka bir mümkün e, başka bir okul mümkün e, derneğinin ilkelerini benimseyen okullar var. E, Waldorf okulları, Reggio Emilia ilhamlı okullar, Montessori okulları, e, ilk kötü orman eee pedagojisiyle uğraşan okullar e, bir araya gelip e, her yıl kendi gündemimizi, kendi ajandamızı, kendi sorunlarımızı e, dile getirmek, etkileşmek, çözüm yolları bulmak, yeni ağlar üretmek, e, birlikte neler yapılabilir tartışmak için bir araya geliyoruz. Aslında e, sempozyum diyoruz ama e, bizim için bir e, şenlik. Bu sempozyuma ya da şenliğe öğretmenler mi katılıyor, öğretmenlik okuyan üniversite öğrencileri mi katılıyor, veliler mi katılıyor... Katılanlar daha önceki sempozyumlarda verim alabildiler mi, mutlu olabildiler mi? Bir de onu sormak istiyorum sana. Şimdi bütün kitlelerden, e, sizin bahsettiğin kitlelerden tamamına yakından katılım var. Çünkü herkesin başka beklentisi var. Şimdi normalde bir sempozyum dediğinizde e, çok böyle net özetler gönderilmiş e, bir çerçeve e, sunar. Burada e, bizim hazırlamış olduğumuz sempozyumda bir paneller serisi var bir de atölyeler serisi var. Bu paneller serisinde e, aslında o günün e, sorunlarını ve e, çözüm yollarını e, deneyimlediğimiz hem yurt dışından katılımcıların olduğu e, paneller var hem de yurt içinden e, katılımcıların olduğu paneller var ve alternatif eğitimin Ajandasının belirlendiği yer. Örneğin bu yıl iklim krizi e, alternatif perspektifinden e, nasıl yaklaşılmalı bu var. E, ve e, bu panel kısmında e, aslında, aslında ilk defa tanışan e, veya e, birazcık daha derinleşmeye çalışan e, katılımcılar için. Onun dışında atölyeler var. Atölyelerde hem öğrenciler hem de öğretmenler için... Burada Montessori atölyelerinden tutun, Waldorf'un atölyelerine kadar, orman okullarına kadar bir çerçeve. E tabi buradaki katılımcıların tamamı şey değil. Yani veli de var, veli inisiyatifi de var, okulsuz da var. Bir de forumlarımız var. Forumlarda da aslında burada, buraya gelen, toplanan o simpozyuma gelen arkadaşların eteğindeki taşları döktüğü ve o eteğindeki taşlardan hareketle de kendi gündemimizi belirlediğimiz bir çerçeve. Örneğin bu yıl işte mülteciler ve uyum başlığı var, arayışlar, karşılaşmalar, ağlar var, devlet okullarında alternatif eğitim nasıl yapılır yaygınlaştırılabilir var, eğitim teknolojiyle alternatif eğitim arasında bir gerilim olduğu bir ön kabulü vardır, bu böyle midir, değil midir bunu da tartışacağız ve pandemiden sonra bu eğitime dair, eğitime, öğrenmek sistemlerine dair bir soruşturma da yürüteceğiz. Aslında iki gün bütün yılın değerlendirmesini yaptığımız ve özellikle e, bu yılki üçüncü sünü düzenliyoruz e, uluslararası alternatif eğitim sempozyumunun pandeminin de Z raporunu aldığımız e, zararlı ziyanlı gördüğümüz ve alternatif eğitim farklı alternatif eğitim ekollerinden hareketle e, çocukların o kaybettiklerini varsaydığımız e, dönemin nasıl onarılması gerektiğine dair e, bir çerçeve e, sunmak için. Bu sempozyumu düzenliyoruz. Sempozyuma sempozyumu öğretmenlere duyurması için İstanbul İl Milliyeti Müdürlüğü'ne bir yazı yazdınız mı? İstanbul İl Milliyetine yazmadık. Ee, i̇lçe i̇lçe Milliyeti. Eğitim... Yazdınız mı? Yok, e, ilçe milliyetimlere öğretmen arkadaşlar gönderdi. Ama resmi e, res, yazı yazmadık, evet. Sosyal medyanın gücüne çok fazla güveniyoruz herhalde. Bu bizim eksiğimiz. Peki öğretmen sendikalarını çağırdınız mı? Öğretmen sendikalarından e, e, emin değilim. Arkadaşlara teyitlemem lazım. E, herhalde onu da çağırmamışız. Peki şimdi demin okusuzlardan bahsettin. Türkiye'de çocuğunu okula göndermeden evde yetiştirmek mümkün mü? Yani yasal olarak mümkün. Şimdi çocuğu olmayan bir <gülüyor> birey olarak mümkün diyeceğim. Ee, ama çocuğum olduğunda ne olurum diyorum. Ee, burada e, Türkiye'de okulsuz e, aileler var, evet. Ee, burada ev okuluyla okulsuzluğu da ayırt etmek lazım. Ee, yasal olarak bunun bir müeydesi var ama uygulandığına kimse şahit değil. Genel eğilim Türkiye'de okulsuzlukla ilgili uzaktan eğitim devam etme yönünde. E bu da aslında e, Kıta Avrupa'sındaki ev okulu e, konseptinin, okusuzluktan çok ev okulu konseptinin Türkiye'de e, benimsendiğini e, gösteriyor. Şimdi Türkiye'de alternatif eğitim veren okullara baktığımızda bunların genellikle anaokulu seviyesinde olduğunu görüyoruz. Değil mi? Evet. Neden böyle? Yani insanlar anaokulunda çocuğun biraz eğlensin falan ondan sonra ciddi ciddi ders çalışsın diye düşünüyor olabilirler mi? Burada başlangıçta söylediğim o meslek edinme, o amaçların, eğitime yüklenen amaçların etkisi olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan okul öncesi seviyesinde devlet okuluyla alternatif okulun aslında çok yakınlaşık olduğunu da söyleyebiliriz. Devlet okulundaki öğretim programında da sosyal duygusal öğrenme becerileri vardır, alternatif okullarda da vardır. Burada en temel sorun, neden böyle olması, olduğunun e, en temel e, sorunlarından bir tanesi de öğretmen yetiştirme meselesi. Türkiye'deki öğretmen yetiştirme kurumlarına baktığımızda okul öncesi, sınıf öğretmenliği yani ilkokul, sonra sosyal bilgiler, fen bilgisi, ortaokul düzeyi, arkasından da matematik, e, fizik, kimya, işte edebiyat, e, lise düzeyini görürüz. Şimdi böyle bir çerçevede baktığınızda Okul öncesi grupta, okul öncesi grupta, milli eğitimin e, temel yaklaşımı çocuğun yaratıcılığı, oyun temelli bir perspektifi olduğu için öğretmen yetiştirmede buna yakın örnekler var. Fakat üst düzeylere çıkıldığında, bırakın alternatif eğitimi e, bugün e, yapılandırmacı ve sosyal inşacı olduğunu e, söyleyen, e, yaklaşımın te, e, söyleyen bir öğretim programına rağmen e, davranışlı bir öğretim programını e, görüyoruz. Onun için e, okul öncesine sıkışmasının temel bağlamı hem mikroda var hem makroda e, temel nedenleri var. Şimdi istersen Açık Radyo'nun arkadaşlarına bu eğitimle ilgili dünyanın en meşhur şarkısını bir hediye edelim. Sonra sana ikinci bölümde başka sorularım da var. Beni dinleyicilerin çoğunun anladığını düşünüyorum. Ne demiş Pink Floyd? Videomuzun no education, education, devol albümünden Pink Floyd'e kadar veriyoruz. Yılların eski temediye bu eğitim şarkısından sonra Pink Floyd'tan sonra Akif Pamukla bu hafta sonu Bahçeşehir Üniversitesi'nde düzenlenen alternatif eğitim şenliği'ni konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi e, şenliğin açılışında dünyada demokratik okul denince akla gelen. Hem eğitimci, hem öğretmen, hem okul idaresi, hem okul kurucusu değil mi? Evet. Adını ben şimdi çıkartamadım. Bir bunu bir bununla başlayalım. Açılış konuşması yapacak. Buradan da kulağa çok hoş geliyor demokratik okul. En azından benim kulağım hoş geliyor. Belki Türkiye'de başkalarını bu biraz çiziyordur. Nedir bu demokratik okul yani? Canımız ne istiyorsa yapıyor muyuz bu okullarda ne oluyor? Yahoo geliyor e, İsrail'den. HEDARA e, demokratik okul kurucularından hatta kurucusu. Türkçe'de de değil mi demokratik okullar kitabı? Evet Türkçe'de demokratik okullar kitabı zaten demokratik okulların nasıl inşa edildiğini e, özellikle e, yaşanılan sorunlar e, çözüm yolları bütün o veriyor. Burada bütün okullar demokratik olduğunu söylüyor. E, bir de demokratik okul var. E, birisi yalan söylüyor elbette. E, Demokratik Okul dediğimizde öğrencinin, velinin, öğretmenin, e, okuldaki diğer kolaylaştırıcıların sürecin bir parçası olduğu e, katılımcı bir demokrasiyi tanımlıyor. Yani e, kulağını tırmalarken e, kuralları birlikte üretmenin birlikte karar verme süreçlerini yaşatmanın temel ilkelerinden bahsediyoruz. Bu sadece bir günlük rutinin Düzenlenmesi değil yani günlük rutinde normal bir okulda da öğrencinin talebi dile getirilebilir aile birliğinin okul aile birliğinin talebi dile getirilebilir ve bu, bunları bunlar karşılanabilir öğretmenin de karşılanabilir falan ama öğrenme ortamı değil şimdi eğitimde şöyle bir şey var. Yetişkinlerin dünyasının değerlerinin, çocukların dünyasına aktarılma süreç. Yani bir sosyalizasyon dediğimiz şey aslında bir tahakküm kurma biçimi. Bu tahakküm kurarken biz yetişkinler çocuklar için bizim zihnimizde tasarladığımız ideallere göre tasnifler sunuyoruz. Bu tasniflerde kimi zaman imam oluyor, kimi zaman fen lisesi oluyor, kimi zaman başka liseler oluyor, okul tipler anlamında da konuşuyorum. Kız meslek lisesi oluyor falan filan. Burada demokratik okulda, öğrenme süreçlerinin de öğrenme süreçlerinin de öğrenci katılımıyla doğrudan belirlendiği kendi eğilimleri ihtiyaçları çerçevesinde e, öğretim süreçlerinin tasarlandığı e, okullara karşılık geliyor. Şimdi bir verebilir miyim? Ben kitap okudum çünkü. Kitabın başında şöyle bir şey yer var. Öğrenciler Japonca öğrenmek istiyorlar 15 kişi. O yüzden okulda Japonca dersi açılıyor. Yani buradan şunu anlayabilir miyiz? Şu anda Türkiye'de Korece çok popüler. Bir okulda 15 kişi bir araya geldi. Hocam diyorlar biz Korece öğrenmek istiyoruz. Bize bir Korece bilen öğretmen tut. O da açılıyor o ders. Ama bunun ölçme değerlendirmesi de yok. Doğru mu anlıyorum? Bu en basit düzeydeki bir yanıt. Yani bu normalde e, Türkiye'deki okul sisteminde seçmeli zorunlu diye bir mantık olduğu için... Yani bu aslında demokratik olanın en basit düzeyde bir örneği. A dersini Japoncayı değil de Koreciyi, Çinceyi tercih etmek, işte sanat dersini istemek. Bunların tamamı, yani çok en basit düzeyde. Bu ölçme meselesi ni minik açacak açmak istersek eğer. normal eğitimde ölçme neden var? Başlangıçta belirlenen amaçlar gerçekleşti mi gerçekleşmedi mi ölçmek için var. Bugün o amaçlara baktığınızda bilişsel, duyusal hedefler var. Bilişsel hedefler bilgi. İşte Korece'yi konuşabilme. Duygusal hedefler daha soyut ve aidiyet gibi meseleler. Daha duygusal tarafı. Şimdi burada, burada demokratikollardaki ölçme sürecinde öğrencinin kendi ihtiyacından hareketle o dersin amaçları belirlendiği için bizim anladığımız anlamda bir ölçmenin var olmadığını söylemek mümkün. Bırakın onu uzaktan eğitimle. Demokta da var. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir son sorum daha var. Geçmişte bu sempozyumun çıktılarını yayınladınız mı? Bunu da yayınlayacak mısınız? Çünkü herkes İstanbul'da yaşamıyor. Erzurum'daki, Antep'teki bir öğretmende bunlara ulaşacağı bir kanal var mı? Burada iki tane yöntemimiz var. Bir tanesi Alternative Eğitim Dergisi'nde e, özellikle... E, bu tartışmaları e, hem tarihe not düşürmek hem kendi hatırlama ve hafıza kültürümüzün bir parçası haline getirmeye çalışıyoruz. Çünkü e, alternatif eğitim meselesinde e, en azından konuşabileceğimiz bir altlık kavramlar setine ihtiyaç var. E, ayrıca Bir dakika bu alternatif eğitim dergisi konu bazlı mı? Kaç sayı çıktı biraz biliyor Evet konu bazlı. E, burada e, bir sempozyum sayısı ekleniyor. Onun dışında e, şu anda Sosyal Duygusal Öğrenme e, sayısı hazırlanan 15. sayı sempozyumda e, okurla buluşacak ve e, burada Daha va, va, başka bir tabii söyleyeyim. orada e, alternatif okullar 10. sayımız e, bu minik ufak uygulamalara, öğrenci çemberine, çember nasıl kurulur, yararsız karar alma süreçlerine de nasıldır şiddetsiz iletişim, bütün bunlar aslında demokratik okulların konseptleri içerisinde yer alan kavramlar. Montessori çok popülerdir ama neden Montessori? Montessori'nin... Yani bir sayı Montessori. Bir mi? sayı, sayı Reggio Emilio bir sayı demokratik okullar, bir sayı Waldorf pedagogisi. Şimdi sosyal duygusal öğrenme sayısı geliyor. Çünkü pandemide o kadar uzakta kalın edildi. Sosyal duygusal düşünme becerileri en azından erken çocuklukta ve ilk Olgu düzeyinde öğrencilerin e, sıkıntı yaşadığı konular. Bu cumartesi, pazarı pazar herkes elini kolunu sallayarak gelebilir mi? Evet elini kolunu sallayarak gelebilir. Beşiktaş'tayız. E, Sempozyuma geldik dedik gel, gelir e, geldik dediklerinde e, içeri panellere e, katılabilirler. Eğer, bahçeşehir evet bahçeşehir üniversitesinde Beşiktaş İskele'nin yanında. Eğer e, e, e, e, atölyelere Beşiktaş'ta. katılmak istiyor istiyorlarsa da ee, çarşamba akşamına kadar bir e, formumuz var. O formu doldurup 60 farklı atölyeye e, başvuruda bulunuyorlar. Atölyecilerimiz onların neden katılmak istediklerine göre bir tasnif yapıyor ve atölyelere öyle katılabiliyorlar. E, Alternatif Eğitim Dergisi'nin sosyal medya hesaplarında bu forum e, kısmında, şey link kısmında bu forma e, ulaşabilir açık adı, e, dinleyicileri dinleyicilere dostları. Çok teşekkür ediyorum Akif, başarılar diliyorum. Umuyorum ki bu hafta sonu yapılan bu alternatifitim sempozumu ilham olmaya devam eder. Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri bugün ile işte bu güzel organizasyonu konuştuk. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Bütün demek ki velileri, üniversitede öğretmenlik okuyanları, öğretmenleri bana kalırsa da özellikle bu devlet okulunda okuyan öğretmenleri, sendikalı öğretmenleri hafta sonu Bahçeşehir Üniversitesi'nde davet edelim ki bu meseleler daha çok konuşulsun. Ben Aytaç Timur. Ben Akif Pamuk. Dünya Okumak Programından herkese iyi haftalar. Önümüzdeki programda görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.